Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org adresinde bulabilir. Haritaya üye olabilir. İnfo et adresinden iletişime geçebilir. Ve e, bizi Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Sarp Keskener, Bağımsızlar ekibiyle bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü programımızda Gaziantep'ten Nefes Kültür Sanat Derneği'ni İzmir'den NA yayıncılığı ağırlıyoruz. E, NA ne zaman kuruldu? nasıl bir fikirle kuruldu, nasıl faaliyette başladı? Öncelikle merhaba size ve dinleyicilerinize. İsterseniz ben şöyle kısacık kendimi de tanıtayım. Tabii, ee, seviniriz. İsmim Berfo Bari, yayıncı, editör ve yazarım. 1975 Diyarbakır'la doğumluyum. 97 yılından beri İzmir'de yaşamaktayım. Edebiyat da ve özellikle Kürtçe edebiyatla ilgilendiğimiz 90'larda Kürt aydınlanmasının e, ve edebiyatının iki merkezi olarak yürüdüğünü gördük. İstanbul ve Diyarbakır. Sonra e, biz İzmir'i kendimize mekan eden insanlar olarak düşündük. Neden üçüncü bir ayak olmasın ve e, biz böyle bir yola e, girmeyelim diye. Dört arkadaş yola çıktık. yayın evini kurduk, yayınlarını. Akibetinde e, beraberinde gelişen e, zaman e, olaylardan sonra e, kültür merkezi olarak da işlev gördük. Ben, kültür merkezi fonksiyonu ne zaman başladı? 5 e, e, yıl evet. Sonra. Evet e, yani beş yıla yakındır e, kültür merkezi fonksiyonu e, olarak da işlev görüyor. E, bugüne kadar e, bu kültür merkezi e, 200'e yakın etkinlik yapmış bulunuyor. Etkinliklerimizden kimi zaman sanatçılar yurt dışından geldi, yazarlar yurt dışından geldi, kimi zaman da yurt dışından çok renkli, çok dilli etkinlikler yaptık. 200 etkinlik de az değil yani. Bir yandan evet. hem yayın evini götürürken 200 etkinliği götürürken. Evet, gerçekten çok zorlandık ama ben şuna bağlıyorum. İçimizdeki sanat ve edebiyat aşkına bağlıyoruz. Yoksa biz bunu yürütmemiz çok zor. Çünkü bir destek almıyoruz. Destek de aramıyoruz o anlamda. Bizim de bir eksiğimiz var. Buna rağmen bu enerjiyle 200'e yakın etkinlik yaptık. İzmir gibi bir yer. Neden İzmir'i düşündünüz mesela 3. ay olarak da bir başka şehir değil? İzmir'de yaşadığımız için. Yani Belki başka bir şehirde yaşanmış olsaydık düşünür müydük bilmiyoruz ama Tabii İzmir'in bir avantajı var yani e, Türkiye'nin önemli bir metropolü, kültür sanat hayatının canlı olduğu bir e, mekan olduğu için böyle düşündük. Şimdi yayıncılık çok zorlaştı bugün koşullarda değil mi? Maliyetlerin artışı, e, işte kağıdıdır, e, ondan sonra malzeme deneyim, yürek kebeği, şu su, bu su, bütün bunlarla ilgili nasıl sürdürüyorsunuz, nasıl devam ediyorsunuz? Çünkü yeni kitap projelerinizden bahsettiniz. Evet, aslında 2011 yılında bu işe başlarken kitapçı dostlarla konuşuyorduk. Onlar özellikle girme bu işe, girersen de zaten bir iki kitaptan sonra da kapatacaksın. Böyle bir korkuyla girdik. O dönem de çok farklı değildi. Çünkü neredeyse sıfır bütçeyle bu işe giriyorsunuz. yani. Oradan buradan kazandıklarınızla yayıncılığa giriyorsunuz. Böyle devam ettik. Şu ana kadar e, 300'e yakın e, kitap e, yayınladık. E, Tabi dergilerimiz de var. E, hmm. Kürtçe, Türkçe dergi de yayın, yayınladık. E, edebiyat dergileri mi? Evet ağırlıklı edebiyat, edebiyat dergileri ama Kürtçe e, iki tane felsefe dergisi de yayınladık. Şu anda bir tanesi e, tekrar yayınla devam ediyor e, filozofya. E, dördüncü sayısını baskıya hazırlıyoruz. Şimdi evet gerçekten özellikle bizim gibi hem bağımsız hem de bütçe olarak küçük e, yayın evleri için şu anda ayakta durmak çok zor. Hatta dostlarımız geliyor. Şaka da olsa bizi tebrik ediyorlar. Çünkü e, arda arda mekanların kapandığı daraldığı e, Türkiye'nin büyük yayın evlerinin e, daraldığı eee İşçi çıkardığı bir ortamda biz yayıncılığı tekrar yayıncılığı tekrar sürdürüyoruz. Bu bizim için hem sevindirici bir durum ama gerçekten de çok zorlanıyoruz. Kağıt, kağıdın özellikle yüzde 300 yüz, dört zam yapıldığı bir dönemde yayın evleri çok zor durumda. Özellikle bizim potansiyel olarak çok dar bir potansiyele. Biz çok dilli yayıncılık yapıyoruz. Evet ağırlıklı Kürtçe yine ama bunun yanı sıra Almanca, Arapça ve Türkçe'de yayınlarımız var. Ama ağırlıklı olarak Kürtçe düşündüğümüz zaman potansiyel çok az. Hı hı. Evet biraz dediğim başta söylediğimiz zaman yani bu biraz e, sevgi, e, edebiyat sevgisi, edebiyat İnat, aşkı. Evet yani. biraz da evet kültürel misyon olarak bunu inatla sürdürüyoruz. E, high Open Space'la, High Açık Alan'la komşusunuz, biteşiksiniz, yan yanasınız. E, evet. yani orada açılan sergilerle sizin e, ilişkilenmeniz nasıl oluyor? İyi e, izleyici, oraya gelen izleyici size de uğruyor mu? Bu iki mekan, iki bağımsız mekan dayanışması e, nasıl ilerliyor? Evet, e, aslında... E... Yakın dönemde e, mekan değiştireceğiz, başka bir yere gideceğiz. Ama ya da bugüne kadar nasıl oldu? Evet, yani, öyle e, ona bakalım. Tabi yani geçmişe baktığımız zaman buranın evet unutamayacağımız e, e, bir e, şey de e, bu Hay high, Hay'daki dostlarla tanışmamız. E, evet e, buraya gelen insanlar e, hem bizden gelen orayı besliyor hem onlardan gelen insanlar. Bizi besliyorlar, kitap bakıyorlar, kitap alıyorlar. Biz de insanları sergilere yönlendiriyoruz. Böylece güzel bir ortam oluşturmuş, evet. güzel bir dostluk başlamış. Ama işte durumdayım. taşınsanız bile o dayanışma devam edecek değil mi? Yeni mekanınıza da gerçekleşecekse orada da bir takım başka etkinlikler de düşünüyorsunuz. Evet, aslında yeni bir yapılanma ve daha fonksiyonel bir mekan düşünüyoruz. Etkinliklerimiz de o çapta Olacağını düşünüyoruz Tabii ki sizin gibi dostlarla Haydaki dostlarla Yine iletişimimiz sürekli olacak Beraber bir şeyler üretmeye devam edeceğiz Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Çok sağ olun Evet İbrahim Müslümanı ile beraberiz Nefes Kültür Sanat Derneği Derneği Antep'ten, Antep'ten. Evet, İbrahim nasıl kuruldu dernek Dernekten önce sen nerelerdeydin ne yapıyordun ben e, asıl olarak müzisyenim. E, ritim çalıyorum müzisyen olarak. Aynı zamanda Suriye'nin yüz tutulmuş nadir eserler hakkında 18 yıllık bir e, hayatım vardı. Yani araştırma, belgeleme, arşivleme ve e, yani Suriye'den çıktığım anda zaten e, yaptığım e, etkileşimi Halep'teyken, Şam'dayken, Ladikya'dayken hem caz e, festivallerinde farklı e, yani kurumlarla ortaklaşan olarak bir projeler içerisinde bulunduğum için hep kültürler çalışmaları Türkiye'de e, devam etmek istemiştim. Ama iç savaştan önce geldin değil mi ilk defa? 2010'da... İlk defa 2010 yılında geldim. Ben Antep Fıstık festivaline Fıstık geldim. O zaman da biliyorsunuz Halep bu Antep bir e, kardeş olarak görünüyor. E, ve ona göre ben şey konser verdim o zaman da bir sanatçı olarak. 2012 yılında e, bir e, yani mülteci desek, musafir desek, Hı -hı. E, acaba hangisini vasfetsek bilemiyorum ama ben şöyle diyeyim e, yani ben sadece Halep'in komşusu olmak istedim. Madem ki o asıl benim şehrim, ondan yakın olmak istedim. Halep'ten uzağa düşmek istemedim. İstemedim. Ben Berlin'e gittim, Kobynagir'e gittim, Oslo'ya, Stockholm'a, Paris'e gittim. Yine dönüyorum. Diyorlar ki neden Antep? Ya şöyle diyeyim artık otobraklarla bir e, şeyim artık ruhi bir ortibatım olmuş. Halabın havasından yakın olmak istiyorum. Aynı zamanda biliyorsunuzdur Antep içerisinde 500 bin yakın bir e, süreli vardır. Ee, onların içerisinde kültürel temsili e, hizmeti adına bir e, yap, görevimiz vardır Aslında Yani ben okudum diyelim çalıştım araştırdım. O çok nadir önemli miraslar e, kalbime müzikal miras müze, anlamında. mirası anlamında söylüyorum bunu e, şey aldım onu dedim yani en az buradaki e, insanlara aktarırken o miras hayattadır e, aktarırken ben de hayatıma artık devam ediyorum çünkü e, müziksiz yaşamayız biz sanatsız yaşamayız o da mirasımız ile yaşarken artık e, bir araya geliyoruz diye oluyor biliyorsunuz yine Suriye parçalanmış yani gibi o e, bir ülke olmuş aynı zamanda ben Türk sanat musikisi 2006 yılından beri benim ilişkilerime başlamış o zaman da DRT radyonun nakmeleri nostalji radyolarının hepsini kaydederim de arşivlemede vardır mesela Türkiye'ye geldim Türkçe bilmeden benim arşivimde bir terabayt Türk musikisine vardır çok dinlemiştim çok araştırdım. 2006'dan beri kitaplar getiriyorum İstanbul'dan Antakya'dan. Peki senin gibi böyle Suriye ile Türkiye arasında o dönemki müzikal miras açısından bunları araştıran, bunların geçişkenliğine birbirine nasıl geçtiğine bakan başkaları da var mıydı? Senin vardır tabii ki de var, vardır, vardır, vardır. Ben de Şam operasında ustad Fikret Karaka ile tanıştım. Aynı dili konuşduk. Ya ben Halep'ten geldim, o İstanbul'dan geldi. Aynı konuşmaları yaptık. Ee, aynı zamanda e, Halikara Duman ve Çelik Halep'e gelmişler. Ahmet Özhan da ge gelmiş oraya. O zaman e, Ahmet Hatiboğlu tereti şefi o da rahmetli olmuş e, geldi. Ahmet Hatiboğlu Halep'e gelirken biz dinleyici olarak geldik. Yani bir Türk sanatçısı geldik gibi değil. Ahmet Hatiboğlu geliyor şef. Yani. Gittik konsere izledik şey dinledik selamlaştık. E, bunu sanki biz asıl da Halep'te sanki Türk olarak. Aslında kendimize görürüz yani neden bu müziklerin arasında bir etkileşim evet var. neden çünkü çok uzun muadile 500 yıllık bir ortak aynı coğrafyada özgür bir şekilde coğrafi izin e, izleri vardı olmaksızın miras vardır mesela şu anda bir doktor arkadaşımız vardır Harun Korkmaz bir mecmua Osmanlı mecmuası içerisinde 1620 senesinde bir Arapça Eser bulmuş Osmanlı Macuması'nda. O Arapça eseri ben de ustamdan aldım. Mesela onu söyledim. Çok mutlu olmuş. Yani dedim, makul değil yani bu yüzyıllar önceden başlayan bir şey. Var olan bir şey. Sen de devam ediyor. Türkiye'de yok. Eser, nota yok. El yazısı da yok. Falan filan bunu ne demek makamsal üzerinden, usullar üzerinden sanat üzerinden o da Teelif yani kompozisyon üzerinden o da birçok yakınlaşma vardır. Zaten 60'larda Ankara Radyosu, Kahire'nin evet, Radyosu, evet. İstanbul'da yani çok dinleyici. Arap coğrafyası, Arapça, müzikleri 60'lı yıllarda çok kaptır, çok eser tabi. almış falan filan. Tabi. Yani bunların hepsini biz Suriye'den Türkçe bilmeden bunu biliyoruz. Şimdi Türkiye'de bir şekilde kültürel çalışmaları devam etmek istedim. Nefes kutusu sanatlerini yaptım. Şimdi Nefes Kültür Sanat Derneği'nin bir de bir eğitim boyutu var değil mi? Eğitim Tabii, veriyor ve çocuklar yani, burada çok aynen. önemli. Yani şöyle uç e, ayak vardır bizde. Bir ayak e, eğitim. E, 6 yaştan altmışa kadar, yetmişe kadar sonsuz bir omra kadar eğitimler veriyoruz. Hem Türk sanat müzik, batı müzik ve şark müzikisi de veriyoruz. Arap müzikisi de veriyoruz. E, bunu çok özel eğitimler veriyoruz aslında. Osta çıraklık haliyle veriyoruz. Bunu hani topluluk oturup şey yaptık gittik. Ben bazen proje mantığından çok nefret ediyorum. Yani çünkü bir öğrenci geliyor, sen bir yıl sonra muzisyen olamazsın canım. Geleceksin, muhabbette olacaksın, muhabbet döner. Meşk edeceksin, olur. o Meşk edeceksin. ilişkisini Aynen yaşayacaksın. Bunu nasıl ben öğrendim, o ilişkiyle ben şey yapıyorum, mücadele ediyorum aslında bunu. Aha. Ve bu 6 yıllık içerisinde bizden faydalanan 500 çocuk yetişkin de olmuş hem Türkli hem Suriyeli. Aynı zamanda sahneye çıkan 250 yakın çocuk ve yetişkin genç sanatçı da olmuş. Bunu şimdi bütçelendiriyoruz ya. O da şimdi şöyle bir açısında bakmıyoruz. Sen maske diyeceksin, muhabbet diyeceksin. 10 yıl sonra sahne çıkarsın. Hayır, 6 ay sonra çıkarsın sahneye. Maksat nedir? Çocuğa hemen mesela şöyle o da şöyle bir şey yapmıyoruz. Teorik teorik anlatmaktan kurtarıyoruz kendimizi. Şöyle diyoruz. Keman mı çalmak istiyorsun? Kemanı tut. Hemen ilk yaydan başlayalım. Ritmi çalmak istiyorsun Bu defi al, bu da bukeyi al, bu tempareyi al, çal. Böyle düşünüyoruz biz. Aynı zamanda sosyal uyumu ayağı, bunu sosyal uyumlu adına 500 bin sureli vardır. O da 2 milyon antebli vardır. Bunu adına bir örnek vermek istedik. Yani ne kadar ortak bir şey, ne kadar e, ortağımız vardır, ne kadar e, güzel şeylerimiz vardır. Bir araya kendimize iyi bir vasileyle aktarabilirsek, tanıştırabilirsek birliktelik oluyor. Ve e, tabii ki de bu, bu gücü nereden geldi? Türkçeyi öğrendim, sinema-tv e, bölümünden mezun olduğum Üniversitesi'nden bu arada e, yani dört yıl önce. Bunu e, hep şöyle düşünmüştüm yani e, Antep'in e, tabii ki de gastronomi e, kültürü daha taşıyor. Az o zaman müzik anlamında, sanat anlamından, resim anlamından, e, tiyatro anlamından ve sinema anlamından daha zenginleştirelim beraber. Belki kolay sahne oluruz. bulabiliyor musunuz bu faaliyetler için? Ee, kolay değil. Kolay değil ama sonunda bir şekilde alıyoruz sahneyi. Yani şöyle oluyor. Şimdi bazen e, e, yani dolu sahneler e, ifadesiyle e, sahne almıyoruz ama bir şekilde mücadele ederek e, sahne e, e, alıyoruz. Mesela örnek bizim bir ona koltalan sahnesinde bir konser düzenledik nefes kültür sanat adına nefes müziği okulun adına bir konser ayırdıdık o konseri mesela sandalya kapasitesi 620 sahneye giren 900 kişi gelmiş hem Türkleri hem Suriyeli ailelerden çocuklardan bunu bizim için bir gurur duyduğu duyucu bir bir şeydir <gülüyor> ve devam etmekteyiz. yani sonunda şöyle benim e, Kanaatın vardır. Mücadele ederek sanat yaşar. Sanat konforlu bir şey değil. Sanat mücadele acı alarak e, yaşarız. Bunun için her zaman herkes bize hadi hüz geldin, her şeyi yapabilirsiniz, e, sefalar getirmişsiniz demiyor tabii ki de. Ama biz elimize gelene kadar gönülümüzü vererek, kendimize aktararak, anlatarak e, sanat Yapamaz, yani yapmaya mücadele nefes veriyoruz. Çok teşekkür ederiz İbrahim, nefesiniz bol olsun.